Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliğinin katkılarıyla. Herkese merhabalar. 94.9 açık Radyo'dasınız ve İklim İçin programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Can Kara bugün aramızda yok ama destekçimiz Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz. Bugün iklim için programında iklim değişikliği ile alakalı Türkiye'den ve dünya genelinden haberlerin ufak bir kapsamasını yapmaya çalışacağız. Evet. Dar zamanda kısa baslaşmalar. özellikle de çok ilginç bir şey oldu. İronilerle dolu hayat özellikle de Fiji denen ülke de gö görülen şey iklim Yani ...büyük fırtına... ...saati 320 kilometreyle... ...esip dümdüz etti... ...ada ahalisini... ...Fici'deki. Benim elimdeki ölü sayısı... ...28. Ee, ben 21'de kalmışım... ...evet. Yani 28 kişi... ...ve daha hesaplanamıyor çünkü... ...ulaşılamayan pek çok yer var. Evet. Yani maddi ve... ...ölü sayısı... ...yaralı sayısı ve maddi... ...zarar hesaplanamıyor. Ama evler... Pek çok insan evinin ve bütün geçiminin yok edileceğini yok olmuş olacağını yakında görebilecek deniyor. Canavar bir hortum ya da Tayfun Winston adı verildi. Mevsimin son 5. kategoride en yüksek kategoride yer alıyor. Buradaki ironi şurada. Fiji adaları ülkesi 12 Şubat'ta bugün en kaçı? Bir hafta önce. 23 Evet yani 12 gün önce 11 gün önce ilk ülke oldu dünyada bu iklim anlaşmasını Paris'te imzalanan anlaşmasını imzalayan. Hem de oy birliğiyle alınan bir kararla. Evet bu çok fici bir şey. 195 ülke tarafından kabul edilmişti ama resmen onaylayan ilk ülke Fiji oldu. Ve hemen de arkasından da iklim değişikliğinin en ağır şeyini kendi darbesinde kendi kendiydi. Fici sadece 10 binde 4 küresel iklim do Ser gazı emisyonlarının salımlarının bin10 binde dör'dünden sorumlu yani yüzde 0.04 Buna karşılıkta ne kadar ağır bir şey olacağını söylüyor Berdiği taahhüt de 2063'te yüzde 2013'te yüzde 60ken. elektrik elde etmek için yenilenebilir enerjiden 2030'a yani 17 sene içinde %100'e ulaşmayı hesaplıyordu fakat Madeline Kuf'un The Guardian gazetesinde yayınlanan bir haberi var. Yeşil Gazete ekibi de çevirmiş bunu Türkçe'ye. Söz konusu teklif. Ülkenin başsavcısı Ayas Sayit Kayyum tarafından önerilmiş. Nisan ayında New York'taki resmi törende imzayı Fiji Başkanı Başbakanı e, Vorki'ye Baynamara e, atacakmış. Ancak Kayyum parlamentoya e, sözleşmenin önceden imzalanması gerektiğini söylemiş. Kayyum'a göre e, iklim değişikliğiyle mücadele gezegenin değişikliği Sonucunun, ikliminin sonucu olarak geniş çaplı ser felaketleri, şiddetli tropikal fırtınalar ve bu ülkenin başlıca gıda, kalma, evet. gıda e, stoğu olan tükenen balık e, balık stoklarıyla karşı karşıya e, kalma riski olan takım adaların öncelikli konusu olduğu da söylenmiş, uyarılmış başsavcı tarafından. Evet yani bu iklimde söylenen en önemli durum şuydu her zaman olduğu gibi. Özellikle sınırda olanlar cephede olanlar en çok en az katkıda bulunanlar iklim değişikliğine ve en büyük zararı görenler bunun da somut bir örneği olmuş oldu. Evet Ciddi Paris kişi. sözleşmesinin resmi anlamda etkili olabilmesi için diye yazıyor haberde dünya toplam emisyonun en az%de55'ine temsil eden en az 55 ülke tarafından onaylanması gerekmekteymiş. yani bu %55'e pek katkıda bulunmadı söyleyebilirim 10000'de 4 çünkü Fiji aynı zamanda 2030 yılına kadar elektriğini %100 yenilenebilir kaynaklardan evet, üretme taahhüdünde söylemişler evet. Onu da tekrardan detaylarıyla söyleyebiliriz. Evet size. 300'den fazla adadan oluşuyor. Bazıları volkanik ama birçoğu da mercan atoli denen özellikle de iklim değişikliği yüzünden deniz yükselmelerinden çok etkilenecek bir şey. ...zaten bir tanesini mesela küçük bir kasabayı taşımışlar bile... ...Vuni o kasabasını yeni bir yere... ...çünkü adaptasyon gerekiyor evet. Böyle bir durum var. Öte yandan tabii e, Hindistan'da da... ...mesela 10 milyondan fazla kişinin susuz kaldığı bir haberi var. Bu da çok e, tuhaf bir haber daha. Hindistan'da kast sistemini... yani. belli şeyleri belli meslekleri bazı insanlar yapabilir ve o sınıf asla değişmez doğuştan içine bulunduğu şey ne yaparsan ya yeteneğin ne olursa olsun ayrıca da yeteneğini de artıramıyorsun çünkü okula gitmen de yasak iyi bir okulda eğitim görmende işte böylece BBC'nin bir haberi var bu 10 milyondan fazla insanın susuz kalmasına yol açan büyük bir gösteri olmuş. Kast sistemini protesto ediyorlar. Ele geçirdikleri su kanalına sabote etmişler ve Delhi'de 10 milyondan fazla insan susuz. BBC'nin haberi bu. Delhi Su İdaresi yetkilileri 3-4 gün alacak. Kanalı tekrar kontrol aldık ama dağıtım normale dönmesi diye. JAT, cat toplumu. Daha fazla istihdam istiyor ve Munah kanalını Cuma günü hafta sonunda ele geçirmişti. 3 gün gö süren gösteri ve çatışmalarda 16 ölü ve yüzlerce yaralı var. Hatta daha da fazla olduğunu da belirtiyorlar bunun. Yani Hint Ordu aralarında polislerin de bulunduğu 300 kişinde de belirtiliyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu ordu müdahalesi. Ama ana yolları trafiğe kapatmışlar. Demir yolunu felce uğratmışlar ve su kanalını da tahrip etmişler. Fotoğrafları var. Çünkü özel sektörde işsizlik var. Çiftçilikten elde edilen gelir de düşünce yani yeniden geri kalmış kast statüsüne alınmak için protesto ediyor. Çok tuhaf ve Berbat bir durum var orada. Ve nüfus da artıyor. <gülüyor> Nüfusun artmasıyla beraber ormanların arasına or ve orman bölgelerine doğrudan e, girmeye başlayan yerleşim alanları da yapılıyor. Ve bunlar da garip sonuçları ortaya çıkarabiliyor. Mesela iki hafta önce Hindistan'ın Bangalore şehrinde okula giren bir leopar. Hmm. E, leopar kendisini yakalamaya çalışan altı kişiyi yaralamıştı. E, on saate yakın sürmüştü bu leoparı yakalamaları okulun içerisinde. Doğal yaşamı koruma gönüllüleriyle çalışanlar ve bunların çalışanları daha doğrusu bu kurumların çalışanları insanların hayvanların yaşam alanlarına tecavüz ettiklerini ve bu devam ettiği sürece de leopar ve benzeri hayvanların yerleşim bölgelerine girmeye devam edecekleri uyarısında bulunmuştu. Evet buna karşılık ama gene de büyük bir kalkınma şeyi var. Hindistan'ın zenginleri dünyanın en zenginleri arasında yer alıyorlar. Zengin fakir eşitsizliğinin en belirgin olduğu ülkelerden biri Ve bu ayrım devam ediyor Hindistan'da. Bu da mesela Hindistan'ın en zengin insanının 27 katlı evi var. 6 helikopter, pisti filan bulunan evde 300 çalışanı var, hizmetçi var başka kaslardan. Böyle de durumlar olabiliyor. Problem yaratıyor. İklim değişikliği derken aslında hava kirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu da belirtelim. Beijing tedbir almış, ya da Pekin, bu biraz önce açık gazete programında da sözünü ettiğimiz bir şeydi. Hava kanalları açarak bu işi çözmeye çalışıyorlar. Lomboz, gemilerdeki havalandırma delikleri gibi kanallar vesaire arasında yerin altında delikler açacaklarmış. Ama kırmızı alarmı ilk defa vermişlerdi iki ay önce. Şimdi e, smog denen bu kirlenmeye karşılık şimdi e, kırmızı alarmın da seviyesini biraz değiştireceklermiş ki o kadar çok kırmızı alarm vermesinler bak Hı, iyi bir şey evet. yani rengini değiştiriyorlar. İngiltere'de de Britanya'da da daha doğrusu Birleşik Krallık'ta en az 40 bin kişi hatta 50 bin kişinin hayatını kaybettiği hesaplanmaya başlamış. İç ve dış ev içlerinde ve dışlarındaki hava kirlenmesinden dolayı içeride işte hem sigara içilmesi hem hatalı kazanlar işte şey gaz ocakları vesaire. Bir de tabii yeni mobilyalardan çıkan kimyasallar, hava temizleme şeyleri, air freshener dedikleri şeyler işte. ve temizleme malzemesinden dolayı müthiş bir şey çıkıyormuş ortaya böcek öldürücü yani kullanımından filan e, zehirlenme yani Avrupa'da 2012'de 100, binin, 100 bin civarında 99 bin iç ve dış şeyi araçlardan da e, de itiraf ettiği gibi e, egzostan filan fakat bu giderek artıyor Ee, ya mesela Avrupa Parlamentosu e, hava kirlenmesi limitlerini e, erteledi. Bunu bir kanun çıkartmayı erteledi. Çünkü şirketler A şekilde bastırıyorlar 3 Şubat'ta Avrupa Parlamentosu bu açıkları, hukuki boşlukları giderme kanununu kabul etmedi. Trafiğinde okulların yanında özellikle Çok çocukların sağlığını, solunum yolları, hastalıklarını astma falan mahveden bu şeyleri önlemek için tedbir alınmadı. buna karşılık da araçların giderek azalmak şöyle dursun. Artı bir dönemden bahsediyoruz. Elinde yeni bir haber var. 18 Şubat tarihli. Geçen yıl trafiğe ortalama her ay ne kadar taşıt çıktığını biliyor musunuz? Hayır. Türkiye'de 100 bin. Yüz bin her ay, evet. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK raporu bu. Çıkışı var mı? Çünkü çıkmadan bunlar gidiyorsa bir problem var demektir. Çıkışı ne çıkışı? Araçların çıkış. Onlar <gülüyor> yani nasıl çıkacaklar ki? Bilmiyorum piyasadan. Evet ondan bahsediyorum. Öyle bir haber yok. Trafikteki taşıt sayısı 2015'te 1 milyon 165 bin 751 artmış. Her ay 100 bin kişi arabaya mı biniyor? Evet. Her ay. Dahasını da söyleyeyim. Yani bir senede 1 milyon 200 bin kişi araba sahibi oluyor. Evet. Ya da yeni e, araba bu arada kaç e, araç var? Türkiye'de? Evet. Ne kadar? 20 milyon. 1 milyon 200 bin. 20 milyon. Yani her 4, her 1000 kişiye düşen motorlu araç sayısı 2015'inde geçen sene 254. Yani her 4 kişiden biri. Çocukları ve çok yaşlı araba kullanamayacakları düş. Toplu taşımayı düşün mü Onu düş. Bilmiyorum düşebilir misin? Öyle nasıl? Motosiklet sayısı buna dahil değil. 3 milyonda motosiklet katacaksın buna. Yani toplamda her dört kişiye bir araç düştüğünü söylemeliyiz. Motorlu araç. 400 bin araç giriyormuş. Evet, durum bu. Yani ee, ve bu, bu hava kirlenmesi. Tabii biz iklim diye mesela çok önemli üzerinde duruyoruz. Ve çok haklıyız ama en büyük fecat bu tabii. Yani bütün varoluş varoluşa ilişkin bir ve kuşak bir bütün kuşağın önündeki en büyük facia. iklim değişikliği ama şundan da bahsedelim ki bu hava kirlenmesi bu yani asıl, asıl amaç olan tüketimin bu sonu gelmez tüketimin ve şirketlerin de biz tüketiciler halk satın alsın diye bu kar elde etmek için ürettikleri şey yalnız araçtığı her şeyi e, yaptıkça hava kirlenmesinin korkunç bir miktar olduğunu söylememiz lazım. 50.000'den fazla demiştik ya her yıl. Evet. E, Britanya'da sadece. Bu sadece buzdağının görünen yazı e, yanı. Çünkü buzdağları da eriyor zaten. E, hastane e, koridorları ve revirleri insan, halka, e, kalp, damar hastalıkları, kanser ve solunum yolları ve ciğer hastalıklarıyla dolu bu e, ...inim inim inleyen insanlarla dolu... ...çünkü bunlar esas itibariyle... ...toksik hava soluyorlar... ...ömür boyu ve böyle oluyor... ...ve yani ana babaların erken... ...ölmesinden... ...mesela John Vidal... ...iyi bir opinion yazısı yazmış... ...Fikir yazısı Guardian'da bu konuda... ...iklim değişikliği... ...politikaları tabi şey ama... ...kirli havanın... ...korkunçluklarını gözden de... ...kaçırmamıza da yol açabiliyor... ...buna dikkat diye bir yazı yazmış... yani e, mesela şimdi demansın Demans terbiyeli bir dille söyleniyor bunamanın da e, kirli havaya derinlemesine bağlı olduğunu gösteren yeni araştırmalar da yayınlandı o zaman annelerimizin nenelerimizin dedelerimizin filan babalarımızın bu korkunç bunama ya da alzheimer neyse işte bundan ne kadar etki yani kalp kırıklıkları bu hesaba hiç dahil değil Ve öte yandan da tabii John Vidal Guardian gazetesinin çevre yazıları şeyden tabii ki Britanya'yı öne almış ama daha kötüye götürüyor. Yani Volkswagen'in skandalının ortaya çıkmasına rağmen yeni dizel arabalar için yeni limitlerin konmasını mesela ta 2019'a ertelediler. Avrupa Birliği biraz önce söyledim işte başka şeyleri salladı. Hemen arkasından. Ee, öte yandan da şeyleri yargılıyorlar. Yeni hava e, Hidro hava yapılan yeni piste karşı Hı. çıkanları hapse mahkum etmeye kalkıyor. İlk defa tarihte böyle bir şey yapacaklar. Muazzam zararlar dedi mahkeme filan. 23 sefer ertelendi diye. Ve e, Türkiye'de de işte yeni üçüncü Havalimanı bir yandan yapılıyor, üçüncü köprü bir yandan yapılıyor ve hiçbir şey yok. Hava kirlenmesi ve iklimle ilgili her şey yeni, üstüne bindirecek bunları. En ufak bir üzerinde konuşacak şey yok. Madencilik, işte Tepe'deki durum malum, bize maden lazım, halkınmalıyız diyerek... Yapılıyor. Bütün bu denizlerdeki plastiklerin durumu asla konuşulmuyor. Ee, ve orman yok kesmiyoruz ağacı, zaten yerine milyarlarcasını dikeriz diyen bir durum var. Bu çok önemli. Bir yandan da tabi gizli şirketleri bütün denetimden e, saklayacak anlaşmalar yapılması için TTIP diye adlandırılan trans Atlantik, Pasifik bir takım anlaşmalar, Transatlantik, Ticaret ve Yatırım Antlaşması'nın görüşmeleri 800 milyonu mesela etkileyecek. Brüksel'de görüşmeler yapılıyor. Kapalı kapalılar ardında ve küresel ekonominin %30'unu etkileyecek kararlar alınıyor ve şirketlerin özel mahkemelerde kendilerini sadece yargılanmasına imkan verecek. Daha doğrusu şirketlerin aslında kendileri aleyhine alınan tedbirleri Yargılayabilecekleri mahkemeler oluşturuluyor, yatırım şeyleri mahkemeleri özel ve sonuç olarak Greenpeace mesela çok ilginç bir Greenpeace aktivistleri yeni bir şey yaptılar İngiltere'de, burada pardon Brüksel'de ve bloke ettiler bina'nın görüşmelerin gizli görüşmelerin yapılacağı binayı. Ondan sonra. Çıkarılmışlar ama çok büyük bir Baskıyı sürdürmekten başka Hiçbir çaresi yok Ama bu rakamı unutmayalım 20 milyon araba 19 milyon 994 bin 472 araç taşıt çıkmış Geçen yıl trafiğe Buyurun buradan yakın diyelim Evet Hepinize günaydın Günaydın